Dinimi devletten öğrenmek istemiyorum. Nuri Akman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 14 Türk vatandaşının açtığı davayı karara bağlayarak zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmesini istedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını değerlendirirken radikalleşmeye karşı din derslerinin gerekliliğini savundu. Başbakanımıza göre dini terakki ailede gelişirdi ve ama sağlam bilgi eğitimde verilmezse düzensiz ve sağlıksız bilgiyi denetleme imkanı kalmazdı. Ateistin bile dini kültürü olmalıydı. Din derslerinin baskı aracı gibi yansıtılması ise kabul edilemezdi. Bu tezler tartışmaya son derece açık. Özellikle öğrencilerin dini terör aracı olarak kullanan IŞİD ve benzeri örgütlere katılmamasının yolu okullarda tek tip İslam öğretisi olamazdı. Dinin belli bir yorumunu resmileştirdiğinizde ister istemez diğerlerini öteleyerek düşünce özgürlüğüne baskı yapıyorsunuz demektir. Kaldı ki din kitaplardan çok kendini topluma dindar olarak sunan insanların yaşam pratiklerine bakarak öğrenilir. Dini öğretme sorumluluğunu yüklendiğinizde ele talkın verirken sizin salkımları yutmamanız gerekir. İslam'ı öğretmek mi istiyorsunuz? Önce güzel ahlakı, şahsınızda ve kurumlarınızda yaşatacaksınız. Verdiğiniz sözlerde durmuyorsanız, evlere kapılarını çalarak girmiyor da içeride ne olup bittiğini gizlice dinleyip insanları inançlarına göre fişliyorsanız oruçluyken bile öfkenizi kontrol edemiyor, karşılıklarınıza hakaret ediyor, bazı kesimlerin dükkanlarından alışverişi yasaklayıp tabelalarını başlarına yıkıyorsanız, bağış veya rüşveti zorunlu kılıp Zekat, sadaka hükmüne sokuyorsanız ve bütün bunları beş vakit veya iki cuma namazı arasında yapıyorsanız, verdiğiniz din derslerinin bir kıymeti harbiyesi kalmaz. Eğer din dersleri seçimlik değil de mecburi ise, siz de şunlara mecbur olmalısınız. Kendi din anlayışınızı mutlak hakikatmiş gibi pazarlamayacaksınız. Aksi takdirde, Bırakın diğer dini algıları, zorunlu derslerden muaf olan gayrimüslimler dahi bundan dolaylı olarak zarar görür. Elbette ki dini yaklaşımlarınız olabilir ama onları sadece teklif edebilirsiniz. Mersi ben anlayayım diyeni cezalandıramazsınız. Sünni olmak otomatikman haklı olmayı garantilemez. Fikrini yaşatabiliyor musunuz? Siyasi açıdan sizin gibi düşünmeyene vatan haini damgası vurursanız, Çocuğa dini konularda da radikalleşmeyi işaret ediyorsunuz demektir. Selam alıp vermeyi siyasi şova dönüştürürseniz selamın asıl sahibini öğrenemez çocuk. Dini samimiyet testinden geçmek için aleyhinizdeki iddiaları hemen ve hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde aydınlatacak, hırsızı kardeşiniz bile olsa korumayacaksınız. Size biat etmeyene hukuki ve mali şantaj Yapmayacaksınız. Kısacası unutmayacaksınız. Siyasi çıkarlarınızı adaletin önüne geçirirseniz, çocuklara okulda teorik olarak öğrendiklerine tamamen zıt bir rol modellik sunarsınız. Başbakan'a sormak lazım. Dini bilgiyi denetlemek de ne demek? Hangi dini kabullerin İslam'ı temsil ettiğine siz mi karar vereceksiniz? Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla Allah'tan onay mı alındı? Devlete hakikatin adını koyma yetkisi verilmesi, toplumsal çatışmaya zemin hazırlar. Devletin formatladığı din, Allah'ın dini olmaktan çıkar. Yaşayan diğer İslami yorumlar şiddete cevaz vermediği sürece sizin rakibiniz değildir. Sizin asıl rakibiniz egonuzdur. Aksi takdirde kendinizi dini en iyi bilen addeder, dolayısıyla diğer kullardan daha makbul olduğunuzu düşünürsünüz. Dini öğretmek, farklı dindarlık ekolleriyle ailelerin işidir. Sizin görevin ise hepsine yaşama hakkı tanıyıp korumak olabilir ancak. Yeni çıkan yönetmeliğe göre, okullarda ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı, uygun mekanlar ayrılması gerekiyor. Okullarda mescit bulunmasının getireceği bazı sakıncalara işaret edelim. Namaz kılan öğretmen, namaz kılan öğrenciye duyduğu sempati ister istemez, notlarına aktarmaz mı? Öğrenciler böyle bir öğretmenin gözüne girmek için mescide müdavim olmazlar mı? Fotoğrafa tersinden de bakalım. Namaz düşmanı olan bir öğretmen mescide giden öğrenci hakkında ne düşünür? İbadet eden etmeyen listeleri yapılacaktır muhakkak. Düşünün bu hayra mı vesile olur, şerre mi? Devletin empoze ettiği din dersleri İnanç özgürlüğünü kısıtlar ve Türkiye'nin demokrasi idealini çökertir. Dindar nesil mi yetiştirmek istiyorsunuz? Çözüm basit. Allah'ın tecelli ettiği evrenin her parçasına hayranlık ve saygı dersi koyun okullara.